Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. aleyke ya vel ahirin. Ve ila vel mursali. Ve ila ve Rabbimizi güzel isimlerinden, el esma ve husnasından tanımaya çalışıyorduk. Anlamaya çalışıyorduk. Rabbimizin güzelliğini anlamaya, tanımaya çalışıyorduk. Herhangi bir şeyi severken, güzelliğine göre severiz. Bize göre ne kadar güzelse, ona olan sevgimiz o kadardır. Onun için Allah ayet kelimede buyurdu ki, El-esmaul-husna, bütün güzel isimler, bütün güzellikler Allah'a aittir. O zaman Rabbimizi esmasından, güzelliğinden tanıdığımız kadarıyla, anladığımız kadarıyla severiz. Dolayısıyla imanımız da sevgimiz kadardır. Rabbimizi ne kadar tanıyorsak o kadar sevebiliriz, ne kadar seviyorsak imanımız da o kadardır. Onun için inanmak iman değildir. Firavun da de inanıyordu, İblis de inanıyordu, inanmıyor muydu? İblis Allah ile konuştu, Allah iblis ile konuştu. Allah, meleklere secde edin deyince, iblis de içindeydi. Bu hitabı iblis de büyüdü ama secde etmedi. Allah sordu iblise, ben sana emretmişken neden secde etmedin? İblis ne dedi? Onu çamurdan, beni ateşten yaratmışsın. Ben ona nasıl secde ederim? Ben ondan hayırlıyım dedi. Bak Allah ile konuşuyor. Ama Allah ne buyurdu? İblis secde etmedi. Kafirlerden oldu. İnanıyor. Allah'ın hitabını işitiyor. Allah ile konuşuyor. Ama kafir oldu. Niye kafir oldu? Allah'ı tanımadığı için. Allah'ın isimlerine iman etmediği için. Nasıl iman etmemiş? Eğer... İman etmiş olsaydı, hiç tereddüt etmeden melekler gibi secde ederdi o da. Bu emrin mutlak surette kendisi için hayır olduğunu bilirdi, anlardı. Allah ne buyurdu? İn aşağı, orası senin kibirleneceğin evdir dedi. Eğer biri kibirlenirse... Büyüklenirse iblisin konumuna düşer. İnsan Allah'ın yeryüzündeki harifesidir. Allah'ın kendi ruhundan nefettiği yeryüzündeki yaratılmış en şerefli varlıktır. Onun için Allah ayet-i buyurdu. Yerde, gökte ikisi arasında ne varsa hepsini insanın hizmetine verdim. Allah bütün varlığı insan için yaratmış, insanı da kendisi için yaratmış. Ne olsun diye, ne yapsın diye, kendisine abd olsun diye, kul olsun diye, yani kendisini sevsin, kendisine aşık olsun diye. İman Allah'a aşık olmaktır. Allah'a abd olmak, Allah'ın rızası peşinde, sevgilisi peşinde koşmaktır. İmanı olmayanlar bunu bilmez, bunu anlamaz. İmanı inanmak olarak anlamış olanlar bunu anlamaz. Sonra amel işler, huzura gidince bir de bakar ki, iman olmadığı için ameli de boşa gitmiştir. Onun için Allah ayet-i kerimede buyurdu ki, kıyamet günü en çok hüsrana uğrayanlar, doğru yaptığını zannedip, Yanlış yapanlardır. Çünkü onlar yaptıklarından bir de karşılık beklerler. Ameli var, imanı yok. Ameli cennete gitmek için yapmış. Ama yaratılış gayesi bu değil. Allah'ın muradı bu değildir. Nedir Allah'ın muradı? Allah'ın muradı insanların ona abd olmasıdır. Yani onu sevmesi, O'na aşık olması, <gülüyor> O'nun rızası, sevgisi, dostluğu peşinde koşmasıdır. Onun için ne buyurdu ayet-i kerimede? Allah'ı zikir en büyüktür. Allah'ı zikir en büyüktür. Allah demek en büyüktür. Ama nasıl Allah demek? Öyle kuru kuruya bir Allah demek değil. Allah deyince Maşrukunu zikrettiğini bilmelidir. Kendisini kendi nurundan yaratan, kendinden hayat veren, kendinden varlık veren Rabbini zikrediyor. Allah dediğimi onun için her şey bitmelidir. Kendisi bile artık olmamalıdır. Kendisini de unutmalıdır. Bunun için ne lazım, ne gerekli? Rabbimizi tanımamız lazım. Ne kadar çok tanıdık, o kadar aşkımız, muhabbetimiz, imanımız Rabbimize karşı artar. O kadar Rabbimizi ciddiye alırız. O kadar Rabbimize itaat etme imkanımız olur. Gücümüz, kuvvetimiz olur. Bugün hep beraber Allah'ın el Gani ismini anlamaya, tanımaya çalışacağız inşallah. Gani demek, zengin demek. Esma-ül Hüsna'yı okuduk. Allah gani'dir dedik. Allah zengindir dedik. Bu yetiyor mu? Bu yetmiyor. Allah'ın isimleri üzerinde tefekkür etmemiz lazım. Öyle ki Allah'ın o ismi, o Esma-ül Hüsna'sı bize açılsın. Hep beraber ismi açmaya çalışacağız inşallah. Hep söylüyoruz. Allah'ın bir ismini burada bir, bir çok, yaklaşık bir birçok veya iki saat anlatıyoruz. Ama hiç kimse bu ismi anlattığımızı ya da anladığını zannetmemelidir. Bu doğru bir şeyde değildir. Sadece anlaşılması için kapılar açıyoruz. Mümin olarak Allah'ın o ismi üzerinde açılan kapılardan ne yapıyoruz? Tefekkür etmeye devam ediyoruz. Öyle ki o isim bizde tecelli etsin. Gani demek zengin demek ama gerçek zengin, hakiki zengin, gani olan Allah'tır. İnsanlar da zengin olur mu? Olur. Olur ama onun zenginliği hakiki değildir. Gerçek değildir yani. Geçicidir. Belli bir süreye bağlıdır. Allah'ın takdir ettiği bir zamana bağlıdır. Eğer insan gerçekten Allah'ın kendisine ikram ettikleriyle gerçek bir zengin olmuş olsaydı onu bırakıp gitmemesi gerekirdi ya da o zenginliğin onun elinden çıkmaması gerekirdi. Elinden çıkıyorsa, o zenginlik değildir. Nedir o? Geçici olarak kendisine emanet edilmiş, o emanetçidir. Kendisine ister mal verilmiş olsun, servet verilmiş olsun, mevki makam verilmiş olsun, sadece bunlar değil. Kendi bedeni de buna dahildir. Bedeni de kendisine emanettir. Sıhhati de kendisine emanettir, cani da kendisine emanettir. Ondaki her şey emaneten duruyor. Onun için insan hiçbir şeyle gani olmaz. Ama Allah'ın zenginliği, gani oluşu hakikidir. Neden? Çünkü onu yaratmış. Bununla beraber zenginliğine hiçbir şekilde muhtaç değildir. İnsan zengin olunca bile kendi malına açtır. Onun için, hakiki zengin, hakiki gani olan kimdir? Allah'tır. İnsan da gani olur mu? Cevap, evet. Çünkü Allah'ın isminin kulun üzerinde, halife olan kulun üzerinde tecelli etmesi lazım. Nasıl gani olur? Mal ile gani olmaz, mevku ile gani olmaz. Neyle gani olur? Allah ile. Bir tek şeyle gani olur, zengin olur, Allah ile. Eğer o Allah'a iman ederse, Allah'ı severse, Allah onu severse, Allah'ın rızasını kazanırsa, Allah'ın isimleri onda tecelli ederse, güzelliği onda tecelli ederse, o kul, Allah ile göni olur. Başka hiçbir şekilde zengin olmaz. Zahiri olarak hiçbir şeyi olmasın, sağlığı da olmasın, gözü de olmasın, eli ayağı da olmasın. Ama o Allah'a iman etmişse, Allah'ı seviyorsa, Allah onu seviyorsa o gönidir. O zengindir. O en zengindir. Onun için zenginlik, gani oluş sadece kul için Allah iledir. Ama Allah'ın gani oluşu zatidir, ona aittir. Yarattığı hiçbir şeye de muhtaç olmayan ganidir. Bununla beraber kul gene Allah'a muhtaçtır. Allah ile gani olur ama Allah'a muhtaç olarak gani olur. Onun için Allah'ın gani oluşu başka, kulun gani oluşu da başkadır. Arada fark vardır. Biri ilahlığıyla ganidir öteki de kulluğuyla, abdiyetiyle ganiyidir. İnsan her halukarda fakirdir, Allah'a muhtaçtır. Onun için hiçbir şekilde kibirlenmemesi gerekir, büyüklenmemesi gerekir. Kendini gani, kendini müstahini görmemesi gerekir. Yani ihtiyaçsız görmemesi gerekir. Her zaman, her anda Allah'a muhtaçtır. Elindeki hiçbir şeye güvenmemeli. Tevekkül etmemeli yani. Çünkü vekil olan Allah'tır. Tevekkül edilmesi gereken Allah'tır. İnsan ya zahiri olarak, maddi olarak fakirdir, ya ilim itibariyle fakirdir, ya hikmet itibariyle fakirdir, veya sağlık itibariyle Fakirdir. Saklan'ı kaybetmiş. Bununla beraber insan muhtaçtır yani. Sürekli muhtaçtır. Mutlaka bir şeye muhtaçtır. Bunlardan hiçbirine muhtaç olmasa da neye muhtaçtır? Hayata muhtaçtır. Yani ömre muhtaçtır. O zaman İnsan muhtaç olarak yaratılmış. Kime muhtaç? Allah'a muhtaç. Allah'ın Gani isminin geçtiği ayetleri anlamaya çalışırken hep beraber göreceğiz. Allah bunu bize nasıl öğretiyor? Tarihte yaşamış bir halife var Harun Reşid Harun Reşit'in bir veziri vardır. Vezir, hikmet ehli biridir. Bir gün diyor, Harun Reşit'e dedi ki, Sultanım, eğer sizin bir bardak suya ihtiyacınız da olsa, o bir bardak sudan başka da su bulunmasa, siz o suyu almak için ne verirdiniz? O bir bardak suyu içmezse, ölecekse neyi verir? Diyor Harun Reşit dedi ki, saltanatımın yarısını veririm dedi. Saltanatımın yarısını. Diyor Vezir dedi ki, var dedelim ki o suyu içtiniz ama çıkaramadınız. Onu çıkarmak için ne verirdiniz? Diyor Harun Reşit düşündü, öbür yarısını da ona verirdim dedi. Vezir dedi ki, evet, desene sultanım, sizin bütün saltanatınız bir bardak suymuş. Bir bardak su kadar da Ama Allah'ın bize verdiği nimetlerin farkında olmadığımız için, mesela sağlık nimetinin farkında olmadığımız için, nefes alma nimetinin farkında olmadığımız için şükredemiyoruz, hamd edemiyoruz. Orana değil, olmayana bakıp Allah'ın verdiklerine karşı şükürsüzlük yapıyoruz. Şükürsüzlük demek, küfür demektir. Şükürsüzlük demek, imansızlık demektir. Onun için iblis huzurdan kovulunca ne dedi? Ya Rabbi bana insanların tekrar dirileceği güne kadar, kıyamete kadar bana mühlet ver dedi. Allah da mühleti ona verince dedi ki, senin sirat-ı müstakimin üzerinde oturacağım. Gelenleri şaşırtıp kendime bağlayacağım dedi. Nasıl bağlayacakmış? Çoğunu şükreder, bulmayacaksın dedi. Şükretmeyenleri şeytan kendine bağlamış demektir. Onlar şeytanın peşine takılmış demektir. Bunun başka bir adı, başka bir ismi yok. Allah ne buyurdu? Git dedi. Andolsun ki, kim sana uyarsa, kim senin söylediğin gibi şükürsüzlük yaparsa, seni ve sana tabi olanları, hepinizi toptan cehenneme dolduracağım dedi. Allah sözünü söyledi. İster şükrederiz, ister şeytana tabi oluruz. Şükretmek için nimeti görmek lazım. Allah'ın ikram ettiklerini görmek lazım. Yoksa ikram ettiklerine değil de ikram etmediklerine bakıp şükürsüzlük yaparsak şeytana tabi olmuşuz. Allah neyi ikram ederse eylesin bilelim ki o Allah'tan bir ikramdır. Onun için Allah ayet-i kerimede ne buyuruyordu? Allah dilediği kimse için rızkı açar, dilediği kimse için rızkı daraltır. Dilediğine de hesapsız rızık verir. Allah rızkıyı açmışsa ben bunu kazandım demiyoruz. Ben akıllıydım, ben bilgiliydim, ben güçlüydüm, onun için bunu kazandım demiyoruz. Ne diyoruz? Allah ikram etti. Allah bunu ikram edip beni bununla imtihana tabi tutuyor demek lazım. Rızkı kısınca, daraltınca ne demek lazım? İsyan etmemek lazım. Benim şansım yok dememek lazım. Allah bana vermiyor dememek lazım. Eğer biz elimizden geleni yapıyorsak, rızkımız daralmışsa, bu durumda ne diyoruz? Rabbim böyle takdir etmiş. Demek ki benim için hayırlı olan budur. Şu anda benim için hayırlı olan, güzel olan budur. Hayata bakarken sadece dünyaya göre bakmıyoruz. Allah Rahman ve Rahim'dir. Allah Kerim'dir. Allah Vehhab'dır. Allah Vedud'dir, kulunu sevendir. Guru için ebedi bir hayat hazırlayandır. Allah kuluna, ebedi hayatına göre muamele yapıyor. Rızkı daraltmışsa, ebedi hayatına göre bir muamele yapar. Eğer zahiri olarak Allah, Kulundan bir şeyi esirgerse, vermezse veya verdiğinden bir şeyi alırsa, Mutlaka onun karşılığında manevi bir ikramda bulunur. Nasıl yapıyor onu? Diyelim ki zahiri olarak mal vermiş. Sonra Allah onu, o mali ondan aldı. Bunun karşılığında Allah neyi ikram eder? Bunun karşılığında Allah ona tevekkülü ikram eder. Tevekkül. Ona zorla Allah'a tevekkül etmeyi öğretir. Allah'a güvenmeyi öğretir. Mala, insanlara, varlığa hiçbir şeye güvenmemesi gerektiğini öğretir. Ona iman ettirir ona dünyanın boş olduğunu, geçici olduğunu, dünyaya ait dostlukların geçici olduğunu öğretmiş olur. Hayatı öğretmiş olur. Asıl hayatın ahiret hayatı olduğunu, asıl dostun Allah olduğunu ona öğretir, ona tattırır. En son ne der? Dost sensin ya. Yani. diyecegi budur. Böyle bir durumda bu insan kazanmış mı, kaybetmiş mi? Kazanmış. Onun için hayatı, Allah'ın muamelesini doğru anlayıp, doğru okumak gerekir. O, Rahman ve Rahim olandır. O, Vedud olandır. O, kulünü sevendir. Kulünü kendisine davet edip, kendisine çekendir. Bilmediklerini ona öğretendir. Diyelim ki biri sahatlidir, Hastalansa, yani Allah ona ondan sahatından bir şey alsa ne yapar okul hepimiz hastalanmışız biliyoruz onu Rabbine boynunu büker başlar yalvarmaya ya Rabbi bana şifa ver diye ne oldu Rabbine döndü Mesela mutlaka duymuşuz biri dışarıdadır suç işliyor yanlışlar yapıyor sonra gidip hapse düşüyor Sonra neyi duyuyorsun? Hapiste namaza başlamış. Hapiste Kur'an okumaya başlamış. Şimdi bu hapis onun için hayır midir, şer midir? Hayır oldu. Allah şerden hayır çıkardı. Bu daima böyledir. Allah şerden hayır çıkarır. Kul Rabbini anlamaya, tanımaya çalışmalıdır. Bunun için riayet etmemeli şükürsüzlük yapmamalıdır. etmemelidir. Bilmeli ki Rabbi onu seviyor, Rahman ve Rahim'dir. Onun için Kerim'dir. Önce bu konuyla ilgili ayetleri okuyup öyle devam edeceğiz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyühennas. Ey insanlar. Allah ey müminler demedi. ''Ya eyyuhel müminun'' demedi. Hitabı müminlere yapmadı yani. ''Ya eyyuhel nas'' dedi. ''Ey insanlar'' dedi. Bütün kullarına birden hitap etti. Çünkü Allah sadece müminlerin Rabbi değil. Alemlerin Rabbidir. Bütün insanların Rabbidir. Bütün varlığın Rabbidir. Onun için insanlara muamele ederken onların Rabbinin Allah olduğunu unutmamak gerekir. Sen öyle bir varlığa muamele ediyorsun ki O'nun Rabbi Allah'tır. O'na dikkat etmen lazım. Rabbine karşı edepli olman lazım. Yok şu şöyleydi, bu böyleydi. Hadi bunu cehenneme gönder. Hadi buna hakaret et, buna küfret. Yok öyle. Rabbimize karşı edepli olmamız gerekir. Evet. Ey insanlar! Entümül fukara ilallah. Siz fakirsiniz dedi Allah. Neye fakir? İlla Allah. Siz Allah'a fakirsiniz. Siz Allah'ın fakirleri Siz Allah'a muhtaçsınız. Yetti mi? Yetmedi. Zahiri olarak bunu böyle anlamak yetiyor. Çünkü vallahu huwal hamid Allah ise Güney ve Hamid'tir, zengin ve hamde layıktır övülmeye layıktır Siz, siz bakırsınız dedi. Bunu sadece zahiri olarak anlasak, insan bütünüyle Allah'a muhtaçtır. Ama ayetteki kastedilen mana sadece bu değildir. Bunu bir de ötesi vardır. Ne dedi? Siz Allah'ın fakirleriisiniz. Siz Allah'a fakirsiniz. Sizin varlığınız Allah'a muhtaçtır. Seni varlıkta durduran Allah'tır. Yetmez. Allah'a fakir olmak başka bir şey olmalıdır. Siz Allah'ın isimlerine, esmasına muhtaçsınız. Siz Allah'ın nuruna muhtaçsınız. Siz insan olmak için Allah'a muhtaçsınız. Siz Allah ile olmaya muhtaçsınız. Siz Allah'ı bulmaya muhtaçsınız. Siz Allah'ın fakirisiniz. Eğer Allah ile zengin olursanız, yani Allah zatıyla, isimleriyle, sıfatlarıyla sana tecelli ederse sen zengin olur, gani olursun. Aslında bu ayette Allah her şeyi anlattı. Zengini de anlattı, fakiri de anlattı. Zenginliği de, fakirliği de anlattı. İnsan nasıl zengin olur onu da anlattı. Bu durumda en fakir kimdir? Allah'tan en mahrum kalan. Allah'ın rahmetinden, isimlerinden, kereminden en mahrum kalan kimse en fakir od odur. Onun için en fakir kimdir? İblistir. Allah'ın güzelliğinden, isimlerinden en kamil manada kim nasibini almışsa en zengin de O'dur. Kimdir? Resulullah Efendimiz, peygamberler, ona tabi olanlar, ona peygamberlere yakın olanlar. Müminler, Allah'ı sevenler, Allah diyenler. Derdi Allah'ın zikri olan, Allah olan, Allah'ın sevgisi olan, Allah'ın dostluğu olanlar. Varlığını Allah'a kurban edenler, Varlığını Allah'a kurban edip, vehmi olan varlığını Allah'a kurban edip, Allah'ın hakiki varlığıyla, gerçek varlığıyla, gerçek güzelliğiyle varlık olup güzel olanlar. Evet, siz Allah'ın fakirisiniz ama siz kendinizi Allah'a muhtaç görmeseniz de, siz kendinizi müstahını görseniz de, yani Allah'a karşı ihtiyaçsız görseniz de, vallahu هُوَ الْغَن۪يُّ <الْحَمِيد> Bilesiniz ki Allah gani ve hamiddir. Allah'ın size ihtiyacı yoktur. Sizin Allah'a ihtiyacınız var. Siz Allah'a hamd etmeseniz de, Allah'ı övgüye layık görmeseniz de, Allah'ın ikramını, güzelliğini görmeseniz de, bunu ikrar etmeseniz de Allah yine övgüye dayıktır. Allah size hiç kimseye, hiçbir şeye muhtaç değildir. O gani olandır. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ Göklerde, yerde, ikisi arasında ne varsa hepsi Allah'ındır. Hepsi Allah'a aittir. وَلَقَدْ وَسَنَّ الَّذ۪ينَ اُتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ Biz sizden önce kitap verdiklerimize de size de şöyle tavsiyede bulunduk وَسْلَيْنَا onlara sizde de onlara da söylediğimiz son sözümüz şudur اَنِتَّقُ اللّٰهُ Allah'a karşı muttakı olun Bu benim kitap gönderdiğim peygamber gönderdiğim bütün kavimlere size de son sözüm budur. Veseyna son söz demektir. Allah'a karşı sorumluluğunuzu bilin. Siz Allah'a karşı sorumlusunuz. Neyle sorumlusunuz? Allah'a abd olmakla sorumlusunuz. Allah'a karşı sorumluluğunuzu yerine getirin. Kulluğunuzu, abdiyetinizi yapın. Yapın ve kazanın. Allah'ın muradı sizin üzerinizde gerçekleşsin. Ve in tekfur Eğer kafir olursanız, Allah'a karşı sorumluluğunuzu kabul etmezseniz kafir olursunuz. Bu sorumluluğu yerine getirmezseniz... ...kafir olursunuz. Eğer kafir olursanız... ...bu hakikati örterseniz... ...duymazlıktan, anlamamazlıktan gelirseniz... ...fe inne lillahi ma fil semavati... ...ve ma fil erd. Yerde, gökte ikisi arasında ne varsa... ...hepsi Allah'ındır. Hepsi Allah'a aittir. Allah size muhtaç değildir. Sizin... ...Ona karşı takva sahibi... ...olmanıza, iman etmenize ona avd olmanıza, kul olmanıza muhtaç değildir. Siz ona muhtaçsınız. وَكَانَ اللّٰهُ غَن۪يًا hamida. Bilin ki Allah gani ve hamildir. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, zengindir, ganidir. Bununla beraber hamde, övgüye layıktır. Leh mafil semavati ve mafil ert <gülüyor> yerle gök arasında her ne varsa onundur, ona aittir. Ve in Allah'e lehul ganiul hamid ve o muhakkak ki Allah gani ve hamid. Ya yehlazine amelu. Allah bu sefer iman edenlere hitap etti. Ey iman edenler, ey iman ettiğini iddia edenler, eğer iman ettiğini iddia ediyorsan, senin yapman gereken şey şudur. Eğer bunu yapmazsan, ben iman etmişim demiş olman bir iddiadan ibaret kalır ki, senin imanını kabul etmem demektir. Evet. Ey iman edenler, enfiqu min teyibati ma kesebtum kazandıklarınızdan Allah yolunda infak edin. Temiz olanlarından infak edin. Temiz olanlarından. Ve mimma ehrecnâ lekum minel er. Bir de sizin için yerden çıkardıklarımızdan infak edin. Yani sebzeden, meyveden, ekinden her neyi ikram etmişsem Allah yolunda onlardan infak edin. ولا تيمموا خبيسا منه تنفقوا onların habis olanlarından pis olanlarından gözünüzü yumadan arayabileceğiniz şeyler değilse onları infak etmeyin yani infak ettikleriniz gözünüz kapalı olarak arayabileceğiniz şeyler olsun en güzeli en temizli olsun Velas tüm bi ahi zihi illaen tukmidu fihi. Gözünüzü kapalı olarak aramayacağınız şeyleri vermeye kalkışmayın. Ve anamu en Allah'e ganiyun <Gülüyor> hamid. Biliyin ki Allah gani ve hamid. Allah'ın bir şeye ihtiyacı yoktur. Eğer Allah size infak edin dediyse bu sizin içindir. Siz kazanasınız diyedir. Size ikram etmeyi dilemiş. Zahiri olarak Allah yolunda infak ediyorsun. Allah ebedi hayatında sana ikram edecek. Yoksa ikram ederken sanki okul muhtaçmış gibi ya da kendisi zenginmiş gibi bir düşünceye kapılmadan infak etmelidir. Allah ikram etmiş onunla ebedi hayatını kazansın diye. Bununla beraber Allah yolunda infak edecekse en güzelinden infak etmelidir. Yani gözü kapalı bir şey yani alamayacağın şeyi infak etmedi. Gözü kapalı almak demek yüzde yüz temiz ve güzel olan demektir. قول معروف و مغفرة خير من صدقات يتبعها أذى. Güzel bir söz ve mafkıret peşinden aziyet gelen sadakat daha kayıplıydır. Eğer birine sadaka vereceksen, infak edeceksen, ikram edeceksen, bunun peşinden de eziyet gelecekse, yani ben sana böyle iyilik yaptım, ben sana böyle ikramda bulundum, diyeceksen, güzel bir söz ve mağfiret ondan daha kayıplıydır. İkram etme dediği Allah, böyle yapacaksan verme. İkram etme. Bu durumda yapman gereken şey, güzel bir söz söylemek ve mağfiret etmek. Allah neden mağfiret dedi? Ne demek mağfiret? Birinin ihtiyacı var. Ya ikram edeceksin. Allah'a sadakatini gösterip, sadaka vereceksin. Ya da, eğer bunu böyle yaparsan, bunun peşinden ona eziyet etme dedi Allah. Eziyet edeceksen verme dedi. Niye? Ve Allahu ganiyyun halim. Allah gani ve halimdir dedi bu sefer. hamid demedi. Bu sefer halimdir dedi. O kulun buna bunu hak etmemiş dedi. Bu durumda yapman gereken şey nedir? Güzel bir söz söyle. Bununla beraber mağfiret et. Niye mağfiret et? Mağfiret de et demek, onun yanlışı varsa, hatası varsa, kusuru varsa, onu görmezden gel. Hatasını, kusurunu yüzüne vurma. Onu söyleme. Böyle yapman, sadaka vermenden, peşinden eziyet gelen ''Sadakayı ver benden daha hayırlıdır.'' dedi. Sadakayı verme, güzel söz söyle, hatası, kusuru, yanlışı, eksiği varsa onu da görmezden gel. Çünkü Allah gani ve halimdir dedi. Gerçek zengin olan Allah'tır dedi. Allah eğer sana böyle bir imkan tanımışsa, onunla ebedi hayatını satın alasın diye bunu ikram etmiş sana. Allah halimdir dedi. Allah sana ikram ettiğinde senin başına kakıyor mu? Sana eziyet ediyor mu? Sen de Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak Allah'ın yaptığı gibi yapman gerekmez mi? Halim olman gerekmez mi? Halim olmayacaksan sadakayı verme dedi. İkram etme dedi. Hem verip hem peşinden eziyet edeceksen verme dedi. Güzel söz söylemen, hatasını, kusurunu, yanlışını, ektiğini görmezden gelmen senin sadakandan daha iyidir dedi. Çünkü böyle yaparsan bu sana kaybettirir. Ve Rabbükel ganiyü zur rahmet. Senin Rabbin ganidir ve rahmet sahibidir. Eğer Allah gani olsaydı ama rahmet sahibi olmasaydı, ne olurdu? Kullara ikram etmezdi. Allah gani'dir ve rahmet sahibidir. Allah veriyorsa rahmet edip vermiş, eğer vermiyorsa rahmet edip vermemiş. Versen ne olur? Ayet-i Kerime'de Allah buyurdu, Eğer Allah rızkı bol bol indirseydi, yeryüzünde insanlar azardı dedi. Onlar azmasın, taşkınlık yapmasın, evedi hayatlarını kaybetmesin diye. Allah rızkı kısıyor dedi, daraltıyor dedi. Senin Rabbin ganidir ve rahmet sahibidir. Gani deyince her şeyin kendisine ait olduğu zat demek. Bütün zenginliğin kendisine ait olduğu zat demek. Bununla beraber Allah gani ve rahmet sahibidir. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, Allah bütün kullarının, gelmiş ve gelecek bütün kullarının her istediğini verseydi, Allah'ın mülkünden hiçbir şey azalmazdı, eksilmezdi. Hiç kimseye hiçbir şey vermese de mülkünden bir şey artmaz. Niye? Çünkü insan da onun mülküdür, ona aittir. O zaman niye vermiyor? rahmetini gösteriyor. Ama kul bunu görmeyince, anlamak istemeyince ne yapar? Görmemezlikten, anlamamazlıktan gelip şükürsüzlük yapar, isyan eder. Allah onu koruyor. Vermişse, vererek imtihan etmiş, yani kazanma imkanı vermiş, almışsa ya da vermemişse, alarak ya da vermeyerek ona kazanma imkanı tanıyor. Kur'un her halukarda iki hali vardır, iki türlü hali vardır. Bu hali ya sabır ya da şükürdür. Ya da bunun tam tersi olur. Onun için Resulullah Efendimiz, şükür imanın yarısıdır, sabır imanın öteki yarısıdır dedi. Sabır olmazsa, şükür olmazsa iman olmaz. Şükür yoksa nankörlük vardır, sabır yoksa isyan vardır, itiraz vardır. Biri itiraz ediyor, şükürsüzlük yapıyor. Eğer feryat ediyorsa, isyan ediyorsa bu imanını kaybetmiştir. Bu mümin olamaz. Kime kafa tutuyor? Allah'a kafa tutuyor demektir. Allah'a senin yaptığını beğenmedim diyor. ''Sen güzel yapmadın.'' diyor. ''Onun için muamele nereden gelirse gelsin, bilelim ki evet, o muamele aynı zamanda Allah'tandır. O bir imtihandır. Güzel yap yapmışsa biri, Allah bir kul üzerinden bize ikramda bulunmuşsa, o ikramı yapan kimdir? Allah'tır. İkram etmiş, bununla beraber o ikramla beraber imtihana tabi tutmuş. Neyin imtihanını veriyor? Şükrün imtihanını. Nimete vesile olana teşekkür edecek, Allah'a da şükredecek. Yaparsa kazandı. Onun gereği neyse yerine getirecek, kazandı. Bu bir imtihan o zaman. Kazanma imkanı demek. Bir musibet geldiğinde, bir bela geldiğinde, bir yokluk geldiğinde, bir insan üzerinde, Allah bir muamele yaptığında, muameleye sebep olan kaybetmiştir. Yanlış yaptığı için kaybetmiştir. Ama muamele yapılan kendi durumuna göre kazanır veya kaybeder. Onun kaybetmesi gerekmiyor. Karşımdaki yanlış yaptığı, ben de onun yanlışına isyan edeyim, itiraz edeyim, feryat edeyim derse kaybeder. Onu Allah'tan bağımsız olarak görürse kaybeder. Ne demelidir? Rabbim beni bununla imtihana tabi tuttu. Bu durumda benim ne yapmam lazım? Eğer düzeltebiliyorsa düzeltir. Düzeltemiyorsa ne yapması lazım? Sabretmesi lazım. Ya Rabbi sen bilirsin. Sen bana böyle bir muamelede bulundunsa vardır senin bir muradın. Senin muradın hayırdır. Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam Taif'te taşlandıktan sonra aşağı iniyor. Ayakları, çarıkları kan dolmuş. Dönüp ne dedi? Gitmiş Allah'a davet etmiş. Allah'a iman etmeye davet etmiş. Cennete davet etmiş onları. Onlar ne yapmışlar? Çocuklarla, kölelerle, onu taşlattırmışlar. Hatta Resulullah Efendimiz buyurdu, sahabeden biri sordu, ''Ya Resulallah, sizin en zor gününüz hangi gündü?'' Sahabe bekliyor ki, Uhud'daki günü zannediyor, Uhud Savaşı'nda Resulullah Efendimiz'in etrafından sahabe dağılmış, etrafında birkaç kişi kalmış. Bir düşman bütün gücüyle ona saldırıyor, Bununla beraber dişi kırılmış, 12'den fazla, 12 yerden yara almış durumdadır. Sadece dişi kırılmamış. Mülfer aynı zamanda yanağına batmış, çıkmıyor. Biri dişiyle çekiyor, dişi kırılıyor. En zor durum yani. Diyor sahabe dedi ki Uhud günü olsa gerek. Diyor Resulullah buyurdu ki hayır o gün değil. En zor günüm Taif'te taşlandığım günü dedi. En zor gün. Taşlanıp aşağı inince dönüp ne dedi? Önce bir beşer olarak bir an için Rabbine sitem etti. İsyan etmek başka, sistem etmek başkadır. Naz yapmak başka bir şeydir. Ne dedi? Ya Rabbi, beni böyle kimlerin eline bıraktın? dedi. Sonra hemen kendini toparladı. Ne dedi? Anladı ki bu kelime yanlış bir kelimeydi. Bir beşer olarak, evet, Rabbin'e aslında naz etti o anda. Gidip Allah'ın emrini yerine getiriyor, daveti yapıyor, taşlanıyor. Hem de küçük düşürerek taşlanıyor. Ne dedi? Ya Rabbi, eğer sen bana fe'in tedghevni, eğer sen bana gazap etmemişsen, sen bana küsmemişsen, sen bana darılmamışsan, ubali dedi, ben buna aldırmam. Bu önemli değil dedi. Taşlansam da önemli değil dedi. Olsun. Yeter ki sen bana küsme. Sen bana darılma. Bu önemli değil dedi. Ben bunu önemsemem dedi. Haşa Resulullah Efendimiz yanlış mı yapmıştır? Haşa. Eksik mi yapmıştır? Haşa. Kim muamele yaptı? Allah yaptı. Kim vesile oldu? İnsanlar. var. İman etmeyenler. Kendi kendisine düşman olanlar. Kendisini Allah'a davet edeni ne yapıyor? Taşlıyor. Kendisini cennete davet edeni taşlıyor. İnsanlığını kaybetmiş. Kendi insanlığına düşmandır. Evet. Kendi kendisine, kendi insanlığına düşman olanlar onu taşladı. Ama bununla beraber Allah'ın da bir muradı yok muydur? Elbette ki vardır. Bu bir imtihan. Bu da onun imtihanı. Yani bu da onun için kazanma imkanı. Niye? Büyük olsun diye. En büyük olsun diye. Böyle bir durum karşısında bile dik durup, Ya Rabbi, ben, eğer Sen bana gazap etmemişsen, bu taşlanmam, Sen'in gazabın yüzünden, bana küsmen yüzünden, darılmış olman yüzünden değilse, ben bunu aldırmam dedi. Bu önemli değil dedi. Yeter ki Sen bana gazap etme. ''Bana yapılan muamele ne olursa olsun bu önemli değil.'' dedi. Allah bir de Resulü üzerinden kulluğu öğretiyor. Teslimiyeti öğretiyor. Hayata, imtihana bakışı öğretiyor. Eğer biz de onun ümmeti isek, hayata onun gibi bakmak zorundayız. Her halükarda, ''Ya Rabbi, sen bana küsmemişsen, darılmamışsan, gazap etmemişsin. hangi sıkıntı olursa olsun bu önemli değil.'' Ben boynumu bükerim sana. Yeter ki sen bana küsme. Sen bana darılma. Sen bana gazap etme. Yeter ki sen bana sen güzel yaptın deyin. Evet. Ve Rabb'e kel zul rahmet. Ve senin Rabb'in ganidir ve rahmet sahibidir. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, iman eden kullarımı müjdele. De ki onlara, size müjdeler olsun, Rabbiniz rahmeti zatına yazdı. Rabbiniz size rahmetiyle muamele edecek. Kime? İman edenlere. Bu rahmetinin içinde ne var? Gani oluşu vardır. Yani Allah sana rahmetiyle muamele ederse, her şey senindir. Sen Allah'ın rahmetini hak edersen, Allah'ın bütün zenginliği senindir. Sen Rabbini kendinden razı etmeye çalışırsan, Rabbin de seni razı eder. Onun için ne buydu Resulullah Efendimiz'e? Rabbin sana verecek ve seni razı edecek. Rabbin gani ve rahmet sahibidir. İn yeşe kum. Eğer dilerse, sizi giderir. Sizi öbür tarafa gönderir yani. Ve yesteklif min ba'dikum ma yeşe. Sonra sizin yerinize dilediklerini getirir. Kemâ enşe'ekum min durriyeti kavmin ahir. Nasıl ki sizi bir önceki nesilden getirdiyse, sizi de öbür tarafa alır, sizin yerinize başka bir kavim getirir. Allah size muhtaç değildir. Ama rahmet sahibidir. Eğer sizi hemen öldürmüyorsa, öbür tarafa alıp, sizin yerinize başkalarını getirmiyorsa, başka kullarını getirmiyorsa, bu onun rahmetinin eseridir. Yoksa Allah size muhtaç olduğu için değil. Ve kâle Musa, Musa dedi ki, kime söylüyor? Kendi kavmine. İn tekfuru entüm ve men fil erdi cemi'at. Musa kavmine dedi ki: Eğer siz kafir olursanız, nankörlük yaparsanız siz ve gel yüzündeki bütün insanlar hepsi toptan hep beraber kafir olur ve inkar ederseniz. İnne Allaha la ganiyyun hamid. Allah muhakkak ki Allah gani ve hamid. Yani Allah'ın sizin iman etmenize ihtiyacı yok. Allah size muhtaç değildir. Siz hepiniz kafir de olsanız Allah yine övgüye layıktır, hamde layıktır. Ve men cahede, fa inna ma li Kim cihad ederse, mücadele ederse. Allah'ın rızasını kazanmak için cehdederse, kendi nefsi için, kendisi için cihad etmiştir. Kendi çabasını, gayretini kendisi için yapmıştır. اِنَّ اللّٰهَ لَغَن۪يُّنْ اَنِلْ Muhakkak ki Allah alemlerden ganidir. Alemlerde hiçbir şeye muhtaç değildir. Alemlerden müstahınidir. Senin yaptıkların Allah'a bir fayda vermez. Neyi yaparsanız yapın, o sizin kendiniz için, kendi nefsiniz içindir. İn takfuru ve in Allah'a ganiyun ankum. Eğer siz kafir olursanız, inkar ederseniz, yok sayarsanız, Allah'ın nimetlerini görmezden gelirseniz. Beynallahu ganiyun ankum. Allah Allah'ın size ihtiyacı yoktur. Allah ganidir. Ve la yerde li ibadihil kufre. Ama debi Allah, Allah kullarının küfrüne razı olmaz. Kullarının kafir olmasına razı olmaz. Kullarının nankör olmasına razı olmaz. Ve in Teşkuru yerdahukum. Eğer siz şükrederseniz Allah sizin adınıza bundan razı olur. Küfrünüze razı olmaz. Nankörlüğünüze razı olmaz ama şükrederseniz sizin adınıza bundan razı olur. Ve la teziru vaziretun ve zra Bir günahkar, bir diğerinin günahını çekecek değildir. Yani biri bir başkasının yükünü çekecek değildir. سُمَّ اِلَيْهِ سُمَّ اِلَى Rabbi'kum مَرْجِعُكُمْ Sonra sizin dönüşünüz Rabbinizedir. Rabbinize döneceksiniz. O gün hiç kimse kimsenin günahını yüklenmez, yükünü taşımaz. Fe güne bir <gülüyor> okum, bir Allah o gün sizin yaptıklarınızı size haber verecek. Kim ne yapmış, neden yapmış, nasıl yapmış, Allah ona bir bir anlatıp haber verecek. İnnehu alimun bizzati sudur. Muhakkak ki Allah gönüllerde gizli olan, sadırlarda, göğüslerde gizli olanı bilir. Yani sen hiçbir şeyi Allah'tan gizleyemezsin. Birbirinizi kandırabilirsiniz ama o gün Allah'tan bir şeyi gizleyemezsiniz. اَلَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ O kimseler ki, cimrilik ederler, bekillik yaparlar, bir de insanlara cimriliği tavsiye ederler, emrederler. Yani Allah yolunda infak etme, sadaka verme deyip, bir de insanlara cimriliği tavsiye ederler. وَمَا يَتَوَفَّى إِلَّا حِينَ يُحْضِرُ الرَّوْحَ إِلَىٰ حِينَ يَمُوتُ ۚ وَمَا يَتَوَفَّاهُم إِلَّا حِينَ يُحْضِرُ الرَّوْحَ إِلَىٰ حِينَ يَمُوتُ ۚ dönerse, يَتَوَفَّاهُم dönerse, هُوَ yani Bekirlik demek bu demekmiş. فَاِنَّ اللّٰهَهُ وَالْغَن۪يُّ الْحَم۪يۜ Bir, iki, muhakkak ki Allah gani ve hamiddir. Allah'ın size ihtiyacı yoktur. Kullarının da ihtiyacı yoktur. Kaybeden, bekirlik yapandır ve bekirliği tavsiye, cimrilik yapan, cimrilik de tavsiye edendir. Bununla beraber onların tavsiyesine uyanlardır, onlarla beraber dönenlerdir, Allah'tan dönenlerdir. Mesela baktığımızda aslında genel olarak, eğer biri Allah yolunda bir şey yapmaya çalışıyorsa, önce en yakınları ona cimriliği tavsiye eder, Kendisi cimrilik yaptığı gibi bir de tavsiyede bulunur. Yani şeytanın vazifesini yapar. Verirse ne olur? Yarın neyi bulur? Allah katında onu bulur mu? Onu Allah'a vermiş midir? Evet. Bununla beraber o cimriliği tavsiye edenler ne der? Seni seviyorum, senin için söylüyorum. İblis de Hz. Adem'e aynı öyle söylemişti. Yemin etmişti, senin için söylüyorum demişti. Zarîke, bi anhu kana teatihim resul bil beyinat. Onların resulleri, onlara apaçık beyinelerle, mucizelerle, Allah'ın ayetleriyle geliyordu. Bununla beraber onlar ve evet, kalu dediler ki ebeşerun yehdune. Dediler ki bir beşer mi bizim hidayetimize vesile olacak? Bir beşer mi bize hidayetçi olacak? yolu gösterecek? Ama o beşer, o Allah'ın resulü, Allah'ın ayetleriyle apaçık beyinelerle geliyordu. Tekeferru ve tevellü kafir oldular böyle söyledikleri için kafir oldular ve döndüler. Ters tarafa gittiler. Ve istagnallah. Allah da onlara gani olduğunu gösterdi onlara karşı müstağni olduğunu onlara ihtiyaç onlara ihtiyacının olmadığını gösterdik. Vallahu ganiyyun hamid. Allah gani ve hamid. Yani biri Allah'ın Resulüne Allah'ın ayetlerine eğer yüz çeviriyorsa Allah ona müstahani olduğunu gösterir dedi. Gösterir çünkü Allah gani ve hamiddir dedi. Ne yapar? Rezil rusva eder. Hem dünyada hem ahirette. Ha entum ha ulai tud'avne bi fi Sizler o kimselersiniz ki Allah yolunda infak etmeye davet ediliyorsunuz. Ve minkum men yaphal. Sizden bir kısmınız cimrilik yapıyor. Ve men yaphal ve innema nema yaphalu anin nefsini. <Sessizlik> Her kim ki cimrilik yaparsa kendi nefsi için, kendisi için cimrilik yapmıştır. Vallahu <Sessizlik> وَاللّٰهُ ve وَاَنْتُمُ الْفَقَرَىٰهُ Allah ganidir, siz ise fakirsiniz. Siz ise Allah'a muhtaçsınız. Allah eğer sizi infak etmeye davet ediyorsa, <gülüyor> size ikram etmek için davet etmiştir. Yoksa siz zenginde eğilsiniz. Allah ganidir, siz fakirsiniz. وَاِنْ <gülüyor> تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِ الْقَوْمَنْ غَيْرَكُمْ Eğer siz dönerseniz, eğer siz Allah'ın emrinden, davetinden, yani infak etmekten dönerseniz, sizin yerinize başka bir kavim getirir. سُمَّ la يَكُونُ اَمْسَالَكُمْ Sonra onlar sizin gibi de olmazlar. Ne demek? Yani onlar sizin gibi cimrilik yapmazlar, Allah yolunda onlar infak ederler. Kime söylüyor Allah bunu? Bunu sahabeye söylüyor. <gülüyor> evet. Sizler dedi, hitabı sahabeye yaptı. Daha önce anlatmıştım, bir daha anlatayım. Medine'li sahabeden bir tanesi, tabi hepsini toptan sahabe diyoruz ama sahabe demek her şeyini Allah yolunda Resulullah Efendimiz yolunda harcan demektir. Resulullah Efendimiz'in yükünün altına omuzunu koyan demektir. Buna sahabe denir gerisine iman etmiş denir. Hatta öylesi var ki daha İslami bile yeni kabul etmiş ama iman etmemiştir. Sahabeden birinin bahçesi var. Bahçesinden bir ağacın dalları yetim olan bir ailenin Evine, onların bahçesine sarkıyor dalları. Oradaki o yetimler, o dallarından kurma koparıp yiyor. Oraya dökülenleri topluyor. Dürbahçenin sahibi gidip hem çocuklara hakaret ediyor, hem de topladıklarını onlardan alıyor. ''Yetim'' dediler. Dedim ya, tabii büyükleri, anası gidip durumu Resulullah Efendimiz'e anlatıyor. Resulullah Efendimiz, o sahabeyi çağırdı. Dedi ki ona ''Senin bahçeden bir ağaç, bu yetimlerin evinin bahçesine, havlusuna sarkıyor. Onlar da orada yiyor. Sen de onlara kızıyormuşsun. Sana bir teklifim var.'' dedi. Sen bu ağacı Allah yolunda infak et, bu ağaç o yetimlerin olsun, ben de senin için Allah'tan, cennetten bir bahçe isteyeyim. Bu bir ağaca karşılık dedi. Burası çok önemli. O sahabe durdu, dedi ki ama ya Resulallah ben o ağacı çok seviyorum. Bu akıl almaz bir durum. Kimin için? Bir mümin için akıl almaz bir durum. Bir ağaca cennette bir bahçe için dua edecek. Allah'ın Resulü. İman ile ilgili bir mesele. Ne dedi? Ben ağacı çok seviyorum. O ağacı cennetten daha çok seviyor. O ağacı Resulullah Efendimiz'den daha çok seviyor. O ağacı Allah'tan daha çok seviyor. İnfak edemedi. Onun için Allah ne dedi? Siz infak etmeye davet ediyorsunuz. Sizden kimisi cimrilik yapıyor dedi. Dönüyor dedi, dönüyor. Sahabe dedi ki bu durum bir anda Medine içinde çalkalandı. Resulullah Efendimiz bir ağaca karşılık bir cennete bir bahçe için dua etmeyi vaat ediyor. Bu ne demektir? Cennete bir bahçenin müjdesi demektir. Ama adam, ben ağacı çok seviyorum deyip vermedi. Sahabeden biri bunu duyuyor. Yanlış hatırlamıyorsam ismi Ebu Dahdah olması gerekir. Diyor koşarak geldi. Diyor dedi ki, Ya Resulallah duydum ki sen bir ağaca karşılık cennetten bir bahçe için Dua etmek istemişsin Kardeşimiz kabul etmemiş Diyor Resulullah Efendimiz dedi evet Diyor dedi ki herkes biliyor ki Benim bahçem Medine'deki bahçelerden Sayılı bir bahçedir En güzel bahçelerden bir tanesidir Ben bu bahçeyi Versem Bana cennetten bir ağaç için dua eder misin Bir bahçe değil bir ağaç için. Bak bu da sahabe. Biri bir ağaca karşılık cennetten bir bahçeyi kabul etmiyor. Bu diyor ki bütün bahçemi vereyim cennetten bir ağaç için bana dua et. O biliyor ki Allah bunu reddetmez. Diyor Resulü Efendimiz tebessüm etti buyurdu ki evet. Bir ağaç değil, bir bahçe dedi. Adam bir bahçesine gitti. Kurma zamanıydı. Yani mahsul zamanıydı. Hanımı kurbanları toplamıştı. Artık toplayıp götürüp satacaklar yani. Ağaçlardan bir kısmından bir adam bahçenin kapısından içeri girer girmez hanımına dedi ki: "Sakın bir şeye dokunmayasın." Gür kadın dedi: "Hayırdır?" Diyor dedi ki ben bahçeyi sattım. Şu anda o topladıkların da bize ait değil. Hepsini sattım. Diyor kadın dedi nasıl sattın? Kaça sattın? Kime sattın? Diyor dedi ki bahçeyi Resulullah Efendimiz'e sattım. Cennetten bir ağaç karşılığında dedim. Ama bir bahçe karşılığında kabul etti. Bir bahçe karşılığında sattım dedi. Şimdi olsa, yani ker olsa ne der? Sen aklı mı kaybetmişsin, sen deli misin? Demezler mi? Kadın ne dedi? Ne kadar güzel arş yapmışsın. Yalnız bir ben bir şey sormak istiyorum, söyle dedi. O bahçede, bende var mıyım yok muyum dedi. Bir adam dedi ki, Allah eşe neyi ikram ederse, öteki eşine de yani, Kocasına neyi ikram ederse, hanımına onu ikram eder. Elbette ki sende varsın. Diyor, dedi ki o zaman çok büyük bir alışveriş olmuş. Çok güzel bir alışveriş olmuş. Ne kadar güzel bir alışveriş yapmışsın. Deyip, bahçeden çıktılar, başayı teslim ettiler. Mesele, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın baktığı gibi bakıp, anladığı gibi anlamaktır. Bu beraber sahabenin baktığı gibi bakıp onlar gibi olmaya, yapmaya çalışmaktır. <gülüyor> Mesela Allah Tebet Suresi'nde buyururdu. Ne buyurdu? Tebet yeda ebi bin ve tebbe ma aghna anhu maluhu ve ma keseb Ebu Leheb'in elleri kurusun. Kurudu da buyurdu. Ne demek? İnsan neyi kazanırsa elleriyle kazanıyor. Kazandıklarını kaybetti. Onun kazandıkları onu kurtarmadı dedi. Ma eğne anhu maluhu ve ma keseb ne mali, ne de kazandıkları onu kurtarmadı. Eğer birinin kazandığı onu kurtarmıyorsa, bu durumda o kazandığını yanlış yerde harcamış demektir. Ebu Leheb eğer kazandığını Allah yolunda harcasaydı, Resulü yolunda harcasaydı, kazanırdı. Ama tam tersini yaptı. Ona eza etmek için cefa, Etmek için harcadı. Bunun karşılığında kazandığı ne oldu? Cehennem. Cehennemin ateşi. Ne dedi? <sessizlik> Ses ne dedi? Ebu Leheb ateşe yaslanacak. Hanım'ı da odun taşıyıcısı olarak. Niye odun taşıyıcısı? O da Ebu Leheb'e yardım ediyor diyor onun için. Yani Ebu Leheb'in ateşini arttırıyordu. Odununu arttırıyordu. Füci biha hablun min Onun boynunda kurma lifinden bir ip olacak dedi. Bu. Yanlış hatırlamıyorsam, Tebbet suresini tefsir etmeye çalışırken anlatmıştım. Daha uzun. Yani kim hangi yolda uğraşırsa, onu kazanır. Yanlış yapana yardım etmek, onun ateşini arttırmaktır. Bununla beraber onun ateşini de kazanmaktır. Güzel yapana da yardım etmek, onun yaptığı güzelliği kazanmak demektir. Aynı şekilde birinci. İlk inen ayetler olan Alak suresinde de Allah ne buyuruyordu? Evet. inne innel insane le yetga. Hayır dedi. İnsan azar dedi. Enre ahus tegna Niye azıyor? Bunun sebebini Allah ne olarak beyan etti? O kendini müstahını görür. Kendini ihtiyaçsız görüyor. Allah'a muhtaç görmüyor kendini. Kendi malıyla, servetiyle, mevkisiyle, makamıyla övünüyor, kendini zengin görüyor. Kendini Allah'a muhtaç görmüyor. Onun için Böyle yapanlar ne yapmıştır? Azmıştır. Haddini aşmıştır. Evet. Bir de zenginliği Allah'a göre anlamak gerekir. Bu da Duha suresinde Allah ne buyurdu? Ve Duha Duha'ya ant kuşluk vaktine anı and olsun günün en parlak anına and olsun ve iza seja Dindiği zaman geceye and olsun aydınlandığı zaman aydınlanmaya başladığı zaman geceye and olsun Ma veda akıra bu ke ve ma Rabbin seni bırakmadı, seni terk etmedi, sana veda etmedi ve ma kala, sana küsmedi, sana darılmadı. Buradan bizim neyi anlamamız gerekir? Ve duha veleydi iza Aydınlık olsun, karanlık olsun. Rabbin sana küsmemiştir, darılmamıştır. Küsmez ve darılmaz. Seni bırakmaz. Sıkıntıya düşmüşsün, acaba Rabbim beni unuttu deme. Bana küstü mi, darıldı mı deme. Allah sana kazanma imkanı tanımış. وَلَا الْاَخِرَتُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَهُ Muhakkak ki kesinlikle ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Allah senin için ahiretin hesabını yapmış. Bu imtihan bunun içindir. Rabbin sana küslüğü için, darıldığı için de değildir. Allah bu hitapı Resulullah Efendimiz'de yapıyor. Dolayısıyla bütün müminler içindir. Sonra... وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ بَتَرْضًا Sonra Rabbin sana verecek seni verecek, Sana verecek Ve seni razı edecek Şimdi vermedi yine bakma Şimdiki sıkıntıya bakıp Rabbim bana küstü mü? Darıldı mı? unuttu mu? Deme Beni bıraktı mı? Tek mi etti? Deme Bu bir imtihan Sonra Rabbin sana verecek ve seni razı edecek. Ve lem yajir ki yetimen ve ava. Rabbin seni yetimken, yetim bulup barındırmadı mı? Sahip çıkmadı mı? Allah ne yaptığını söylüyor. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatidir diyor yani. Seni yetim bulup barındırmadı mı? Ve dalen fe Seni şaşırmış bulup, seni delalette bulup hidayeti vermedi mi? Ve deke ailen fe Seni fakir, yoksul bulup Zengin etmedi mi? Ve emmel yetime felâ tekher Öyleyse sakın yetimi kahretme, yetime yetimi üzme Ve emmel sahile felâ tenher İsteyeni, soranı azarlama. وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسِ Ama dedi, Rabbinin nimetini anlat. Rabbinin sana verdiği nimetleri anlat, söyle dedi. O zaman Allah bir Kur'an nimet vermişse bunu söylemelidir, bunu gizlememelidir. Bu nimet ister zahiri olsun, ister manevi olsun. Şükür için söylemelidir. Rabbine hamd etmek için söylemelidir söylemelidir. Bununla beraber aynı zamanda ikramda etmelidir. Şimdi bakıp anlayacağız ki gani olmak neymiş? Net buyurdu. Rabbi seni fakir bulup zengin etmedi mi? Zenginlik demek, bunu dünyaya göre anlamak, Allah'a göre anlamamak, anlamadığımızı anlamak demektir. Bunu Allah'a göre, zenginliği Allah'a göre anlamamız gerekir. Allah ben seni fakir bulup zengin ettim dedi. Seni deralete bulup hidayete erdirdim dedi. Deralet demek, yolu şaşırmak demektir. Evet. Resulullah Efendimiz ne yapacağını bilemiyordu. Hidayete erdirdi mi? Evet. Bir de seni fakir bulup zengin etmedi mi dedi. Seni yetim bulup barındırmadı. Evet. Yetim buldu. Yani kimsesiz buldu. Korumasız buldu. Onu korudu. Muhafaza etti. Tecret ederken, mağarada korudu, örnek yani. Her halükarda korudu. İnsanların korumasına bırakmadı onu. Bir de fakir bulup zengin etmedi. Baktığımızda aslında, Resulullah Efendimiz'in hayatında öyle bir zenginlik görülmüyor. Yani gelmiştir. Geldiği gibi dağıtmıştır yalnız. Kendisine ait olmamıştır. Hatta Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam vefat ederken evde altı ya da altı birçok dirhem, bir lira yani para varmış. Gümüş para. Diyor dedi ki bunu dağıtın Peygamber miras bırakmaz dedi, maldan biraz bırakmaz dedi. Onun için bugün dağıtın, evde kalmasın. O arada o teras içinde Rasulullah Efendimiz rahatsız olduğu için Hazreti Ayşe annemiz unutmuş. Biraz döktü kendine geldiğinde sordu, onu dağıttınız mı? Diyor dedi ki yaratıcı Allah terastan unuttu. Hemen diyor oradan birini çağırdı, getir dedi, aldı, koydu eline, götür bunu hemen dağıt dedi. Evde kalmasın. Hiçbir şey olmasın yani. Yani zahiri olarak hiçbir zenginliği yok. Bir tane yerde serilecek bir boşa gibi, keçe gibi, hasır gibi bir şey var. Onun üzerinde yatıyor. Yazın üzerinde yatıyorlar. Kışın yarısını üstüne atıyorlar, yarısını altına seriyorlar. Aynı şekilde... ...bir misafir geliyor Resulullah Efendimiz'e. Bilal'i çağırıyor. Bilal yiyecek bir şey var mı diyor. Yok diyor Ya Allah. Onlarda da yok. Bilal'ın evi Resulullah Efendimiz'e yakın. Sonradır bir gün Resulullah Efendimiz... Geçerken Bilal'a uğruyor, evine bakıyor ki köşede bir şey var. Soruyor, Bilal nedir o? diyor. Ya Resulallah diyor, o da küçük bir torbadır, içinde kurma var. Niye diyor onu biriktirmişsin öyle oraya? Hani diyor, geçen gün misafir gelmişti, verecek bir şey yoktu ya, yine misafiriniz gelirse, yiyecek bir şey olsun diye ikram etmek için sakladım Ya Resulallah. Ne buyurdu? Diyor, buyurdu ki, ya Bilal, biz buraya mal toplamaya gelmedik. O bir avuç kurmaya mal diyor. Hemen diyor dağıt onu. Varsa yiyeceğiz, yoksa yemeyeceğiz. Yani dışarıdakiler açken senin burada bir şey biriktirmen doğru değil diyor. Olduğu zaman hep beraber yiyeceğiz. Olmadığı zaman hep beraber aç kalacağız. Öyle biriktirmek yok. Biz buraya diyor mal toplamaya gelmedik. O zaman zengin kimdir? Söyledim başlarken, zengin Allah ile zengin olandır. Allah'ı sevendir. Allah'ın sevdiğidir. Biri Allah'ı seviyorsa o kanaat sahibidir, kanaat zenginidir. Onun gözü toktur. Onun gönlü zengindir. Ama birinin gönlü zengin değilse o açgözlü demektir. ise biri onu doyurmak mümkün değildir. Aç olan birini yemek verirsin, doyurursun ama birinin gözü açsa onu doyuramazsın. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? İnsan öyledir dedi. Bir vadi altını olsa bir vadi daha ister. Bir vadi daha olsa bir vadi daha ister. Niye? Gözü aç. Eğer biri kanaat zenginiyse yani kanaatkarsa biri Tevekkül zenginiyse, Allah'a tevekkül ediyorsa, güveniyorsa, o zengindir. Asıl zenginlik bu zenginliktir. Gerçek zenginliğiyle geçici olan zenginliği, eğer birbirinden ayırt etmezsek, Fani olanı, hakiki olanın yerine koyarız, onunla övünürüz, onunla kendimizi Allah'a karşı müstahini zannederiz, ihtiyaçsız zannederiz. Allah'tan döneriz, ters tarafa döneriz. Evet. Allah bizi böyle bir şeyden muhafaza etsin. Evde sık sık sizin sohbetlerinizi aklımda tekrar ediyorum ve her konuda az çok ne yapacağımı biliyorum. Ama iş ispat etmeye gelince hiçbir şey yapamıyorum. Şeytanın vesvesesi daha ağır basıyor, bu durumda ne yapmalıyım? Evet. Mutlaka Allah'tan yardım istemek lazım. Eğer ispat edemiyorsak, yani gereğini yapamıyor, yerine getiremiyorsak, ne yapmamız lazım? Oturup buna ağlamamız lazım. Neden yapamıyorum? Niye yapamıyorum? Niye Allah'a kulluğumu yapamıyorum? Nasıl olur da şeytan beni arı koyuyor? Nasıl olur da Allah bana vahyetmişken şeytanın verdiği vesvesenin peşinden gidiyorum? Vesveseyi Allah'ın vahyine nasıl tercih ediyorum deyip ağlayıp feryat etmesi lazım. Sonra, Ya Rabbi bana yardım et. Şeytanın verdiği vesveseye tabi olup, Allah'a olan imanını, sadakatini eğer ispatlayamıyorsa biri, bu durumda şeytanın verdiği vesveseyi Allah'ın vahyinin önüne koymuş demektir. Kulluğunun önüne koymuş demektir. Söylemeye dilim varmıyor ama, Şeytana tabi olmak demektir bu. Şeytani ciddiye almak demektir. Bunun için yapılması gereken şey, başımızı secdeye koyup Rabbimize yalvarmaktır. Tövbe etmektir bu halden. istifar etmektir. Şeytani kovmaktır. Gönlümüzden, evimizden kovmaktır. Namazın kazası var mıdır? Bilmeyenler için. demiş. Namazın kazası olmaz. Bunu tekrar ediyoruz, söylüyoruz. Eğer biri geçmişte namaz kılmamış, namazları kazaya kalmışsa onu bir borç gibi görüp onu borcunu öder gibi kaza eder. Ama namazın kazası yoktur. Niye kazası yoktur? Namazın kazası vardır denilince çok yanlış bir kapı açılır. Namazı şimdi kırmayayım sonra kaza ederim der. Kazası niye yok? Resulullah Efendimiz buyurdu Aleyhisselatu vesselam selam. bakıp öyle anlamak gerekiyor. Eğer namazı ayakta kılamıyorsan oturarak kıl. Oturarak kılamıyorsan yatarak kıl. Yatarak kılamıyorsan gözlerinle kıl. Kaza yok. Kılamıyorsun. Hadi kazaya kalsın diyemiyorsun. Abdest alacağın su yok. Toprakla teyemmüm et. Yoksa su bulamadın. Sonra kazaya bırak. Sonra kılarsın demedi. Teyemmüm yap. Mutlaka kılman gerekiyor yani. Kazası yoktur demek. Mutlaka yapılması gerekendir demektir. Bununla beraber ayet-i kerimede Allah buyurdu. Binek üzerindeyken ya da yürüyerek namazınızı kılabilirsiniz dedi. Bir tehlike varsa, bir sorun varsa, binek üzerindeyken yani bineklerken, at üzerinde, deve üzerindeyken, arabadayken, gemideyken, uçaktayken ne yapıyorsun? Namazını kılıyorsun. Yani uçaktan in sonra kıl demedi. Kaza yok yani. Geciktirmek yok. Çünkü namaz ruhun gıdasıdır. Ruhun gıdası. Bir vakit eğer namaz kılınmazsa ruh gıdasını almamış olur. Onu bir başka vakte bile bırakamıyorsun. Bir tek imkan tanıdı. Günde beş sefer o gıdayı almak yerine üç sefer alma imkanı tanıdı. Ne dedi? Öyleyle ikindiyi, akşamla yatsıyı beraber Kılabilirsin dedi. Bir sorun olduğunda, bir mazeret olduğunda, öğleyi ikindiye ya da ikindiyi öğleye alıp kılabilirsin dedi. Akşamı yatsıya ya da yatsıyı akşama alıp, ikisini üst üste kılabilirsin dedi. Bu durumda nasıl yapıyorduk? Diyelim ki öğle vaktidir, baktık ki namazı kılamıyoruz, niyet etmemiz lazım, öğleyi ikindiye bıraktım dememiz lazım. Buna ne denir? Namazı cem etmek denir. İkindiği vakti girdiğinde, artıda müsait olduğunda, bir kâhmet getiriyorsun, hacca gidenleri biliyor, hacda bunu mecburen yapıyorsun. Öğleyle ikindiyi, akşamla yatsıyı beraber kılıyorsun, bunu mecburen yapıyorsun, hac zamanında. Resulullah Efendimiz öyle yapmış, onlar da orada öyle yapıyor çünkü. Bir kamet getiriyorsun, önce öğleyi kılıyorsun, yani ne diyorsun? öğleyi ikindiye bırakmıştım. şu anda o öğle namazını kılıyorum önce diyorsun. Evet. Niyet gönülden yaprandır. Dinle ne söylersen söyle. Sonra peşinde ikindiyi üstüne kılıyorsun. Ara vermeden kılıyorsun. Tek bir kâhmetle kılıyorsun. Ya da baktın ki ikindi vakti yola çıkıyorsun mesela, ya da herhangi bir şekilde namaz kılma imkanı olmayabilir. Bu durumda ikindiyi öğleye alabilirsin. Aynı şekilde yine bir kâhmet getiriyorsun. Önce öğleyi kılıyorsun, sonra ikindi üstüne kılıyorsun. Akşamla yatsıyı da böyle yapabilirsin. Bu büyük bir kolaylıktır. Ne demektir bu? Namazın kazası yoktur demektir bu gene. Kazaya bırakamazsın. Bunu böyle yapabilirsin. Al sana en büyük kolaylık. Yani sabahtan akşama kadar, zaten öğle ikindi namaz vaktidir. İstersen, Öyle vakti kıl, istersen ikindi vakti kıl, istersen hem öğle hem ikindi vakti kıl demektir. Yok bütün bunlara rağmen, bütün bu kolaylıklara rağmen ben namazı kılmadım, kazaya bıraktım. Kazaya bıraktım, hadi şimdi kılıyorum. Olmaz. Kılamaz. Yani sen bir gün, bir hafta yemek yeme, bir hafta sonra sonra ben bir haftalık yemekyi birden yiyorum. O sana fayda verir mi? Sana hiçbir fayda vermez. Çünkü namaz müminin miracıdır. Her gün Allah'ın huzuruna çıkıp, günde beş sefer çıkıp Allah ile muhatap olması lazım. Allah'a ''İyyâken abdû ve iyâken aynı demesi lazım. Yalnız sana abd oluyorum ve yalnız seni istiyorum demesi lazım. İstediğim sensin ya Rabbi demesi lazım. Yoksa böyle eğilmiş kalkmış namaz kılmış. Namaz bu değil. Namaz müminin miracil. Onun için namazın kazası olmaz. Yoktur. Ama diyelim ki bilmedi, anlamadı Mesela bir de şöyle sorayım. Mesela sahabe 60 yaşında iman etti. O namazını kaza etti mi? Yok. Ama ne dediler? Onlar mümin değildi. Bu kadar önemli bir meselede Allah Kur'una vahyini yapmaz mı? Yoksa eğer Allah'ın vahyettiği gibi dini anlamazsak kendimize din çıkarmış oluruz. Ama Allah oruç için ne dedi? Hastaysanız veya yolcuysanız orucu yiyin dedi. Ne zaman ki selamete erdiniz, tutamadığınız günleri sayısınca tutun dedi. Kaza et dedi. Sayıyı tamamla dedi. Kaç gün orucunu yemişsen o kadar gün orucunu tut sayıyı tamamla dedi. O ay 30 geçmişse 30, 29 geçmişse 29 yani demektir. Sayı tamamla demek bu demektir. Allah oruç için kaza yap dedi, namaz için niye söylemedi? Namazın kazası yoktur yani. Namazdan kurtuluş yok çünkü. Mutlaka yapman gerekir. Kazaya bırakacak bir şey değildir bu. Mesela kadınlar aybaşı hali yaşıyor. Diyelim ki bir hafta, en az üç gün... En fazla 10 gündür bu. Bu dönem içinde namazı kılıyor mu? Namazı kılmıyor. Peki, bu namazı kaza ediyor mu? Etmiyor. Niye etmiyor? Namazın kazası yoktur da ondan. Peki, oruç tutmasa? Ramazan ayı olsa oruç tutamadı, oruç tutuyor mu? Tutuyor, kaza ediyor bir de alim olarak çıkıp bunu böyle söylerse, namazın kazası vardır, işte şöyle kaza et, işte böyle kaza et. devenin ne anlamı vardır? Sen milleti, namazını kazaya bırakma imkanı fetvası veriyorsun demektir bu, namazın fetvası yok Fetvası yok, kazası yok, bitmiştir. Ama nam tövbesi vardır, tövbe, sen eğer o namazı kaza edersen, namazı kılmadığın için tövbe etmiş oluyorsun. Namazın kazası değil, tövbesi oldu. Ama vaktinde kıldığın namaz gibi oluyor mu? Hiçbir zaman, kesinlikle. Böyle bir şey yok. Tövbe ettiğimizde Allah ikram eder. Yeter ki biz Allah'a dönmüş olalım. Ya Rabbi sana döndüm demiş olalım. Şimdiye kadar yanlış yaptım, eksik yaptım, namazı kılmadım, emrine itaat etmedim. Şimdi sana döndüm. Allah ikramını yapar. Hiç endişe etmeyelim, hiç korkmayalım. Yoksa işte namazı kaza edeyim, öyle ikram etsin. Öyle değil. Sen iman et. Sen ibadetini çoğaltmak yerine ibadetini kaliteli yapmaya çalış. Kaliteli. Ne buydu Resulullah Efendimiz? İnsanlar madenler gibidir. Kimi altın gibi, kimi gümüş gibi, kimi demir gibi, kimi bakır gibi, kimi mücevher gibidir dedi. İbadetler de öyledir. Yani biri altın gibiyse, onun gönlü altın gibiyse, yani öylesine kaliteli bir insansa, ibadeti de öyledir. Kaliteli insan olmaya çalışmak lazım ki, ibadetimizde kaliteli olsun. İbadet bizi kaliteli yapsın diyedir. İmanımızı kemale erdirsin diyedir. Evet. Namazın kazası, evet, onun için yoktur. Biz bu fetvayı veremiyoruz. Bu, Büyük bir sorumluluğu gerektirir. Namazı kazası vardır dediğimizde sen namazı kazaya bırak sonra da kalabilirsin manasına gelir ki bu fetva olur. Kıldıysa kıldı, kılmadıysa kaybettik. O an bir daha geri gelmez. O Allah ile buluşma anidir. Miraca çıkma anidir. O bir daha geri gelmez. Geçti o. Bu bir şey değil ki sen üstüste koyup toptan börçünü ödeysem bu bir borç değil ki. Adak adamak istediğimizin daha erken gerçekleşmesini sağlar mı? Daha erken gerçekleşmesini sağlamaz. Ama adak adamak demek imanın gereğidir bir de. Niye? Niye adak adıyorsun? Allah'a demiş oluyorsun ki ''Ya Rabbi bu böyle olsa, ben şöyle bir ikramda bulunacağım, böyle iyilik yapacağım'' demişsin. Verilen söz, mesuleti gerektirir buyurdu. Zaten onu yerine getirmen gerekir. Ama bu senin imanını gösterdi aslında. Niye? Biliyorsun ki Allah yapıyor. Bizim bakışımız böyledir. Erken değil, ikramını edebilir. Allah her şeyi bir vakit olarak takdir etmiştir. Adak adamak, duanın başka bir, yani maddi tarafidir. Duamıza destek olmuş olur. Duamızın kabulüne destek olmuş olur. Eşlerin boşanmaları kader midir? Kesinlikle hayır. Kaderi, Allah'ın Kadir ismini anlatırken anlatmaya çalışmıştı. Allah, insanın kaderini kendisine teslim etmiştir demiştik. Çünkü ona akıl vermiş, irade vermiş, tercih etme hakkı vermiştir. Eğer boşanıyorlarsa evlenmeyi, evliliği beceremediler demektir. Hayata Allah'ın bak dediği yerden bakmadılar demektir. Birbirlerine karşı eş olamadılar demektir. Şeytana uydular demektir. Bu durumda boşanmaları Kimi sevindirir? Şeytani sevindirir. Onlar şeytana uymuştur, şeytani sevindirmişlerdir. Küçük çocuklar ayakkabıları ile tuvalete girip o ayakkabılarıyla tekrar içeri giriyorlar. Bu durum ne kadar doğrudur? Evet. Önce zahiri olarak söyleyeyim. Mesela dışarıda yürüyoruz diyelim ki elimsemizin paşası bir pisliğe değse. Yürüyoruz, sürünse. Ne zaman temiz olur? Temiz toprağa sürtülünce, değince temiz olur bu sefer. Onunla namaz kılınır. Hata görmeden Pis bir yere de sürtülmüş olabilir. Temiz toprağa da değince temizlenmiş olur. Çocuklar da aslında oraya girip çıkıp o diğer yere bastıklarında ayakları temiz olmuş olur. Yani gene orada namaz kılınır, orada bir sorun olmaz. Ama doğru olmaz yalnız. Yakışmaz. Niye yakışmıyor? Neden öyle olsun? Niye öyle olsun? Elimizde olmadan bir sebep olursa söylediğim gibidir. Ama eğer mesela çocukların gittiği o abdest yeri aynı zamanda kapısı da vardır. Kapı kapalı olsun. Kapıyı açacak kadar büyükse o zaten büyüktür. Orada yeteri kadar terlik de vardır. Onun için anneleri ne yapmaları lazım? Çocuklarını oraya götürürken aynı ayakkabılarla hem oraya hem de eğer dergaha getirip hadi burada ayağınızla dolaşın derse aslında o oradaki bütün kardeşlerimize karşı saygısızlık yapılmış olur. Orası ibadet yeridir. Ne burada et de Allah temizleri sever dedi. Mümin temizdir. Temiz olmalıdır. Yani böyle Hiç kimsenin hesabını yapmadan, işte çocuktur, böyle yapmış demek doğru olur mu? Yakışmaz. Yakışık almayan bir şeydir bu. Onun için herkes kendi çocuğunu lavaboya götürüp getirmelidir. Böyle bir şeye fırsat vermemelidir. Diyelim ki öyle oldu. Orada namaz kılmak ya da zikir yapmak caizdir. Hiçbir sorun yoktur. Yani namaz kılanın herhangi bir sorumluluğu yoktur. Eğer bir sorumluluk varsa, o da çocuğunun öyle gidip gelmesine müsaade eden anaya aittir. Hepsine zulmetmiş olur, hepsine karşı saygısızlık yapmış olur. En büyük saygısızlığı da Allah'a karşı yapmış olur. Çünkü orası Allah'a secde edilen yerdir, Allah'ın zikredildiği yerdir. Allah'ın evlerimi temiz tutun buyurdu. Rabbine karşı saygısızlık yapmış, ona itaat etmemiş demektir. Onun için arkadaşların buna dikkat etmesi lazım. Yani kaş yapayım derken göz çıkarmayalım. Kazanacağız derken Allah'ın gazabına uğramayalım. Halımızla, tavrumuzda, hareketimizde Allah'ın gazabına uğramayalım. Onun için mesela Allah'ın rahmeti nerededir, gazabı nerededir bunu anlamaya çalışmak gerekiyor. Bilmiyorsak bilenden öğrenmemiz gerekir. Bir müşid kamil Allah'ın gazabı nerededir, rahmeti nerededir onu bilir. Niye? Nereden biliyor? Allah'ı tanıyor da ondan. Onun için bir şey için bu böyle olmasın, buna dikkat edin dediyse bilelim ki orada Allah'ın gazabı vardır. Bir şey için ısrar ediyor ve tekrar ediyorsa, şunu şöyle yapın, bunu da böyle yapın diyorsa bilelim ki orada Allah'ın rızası, rahmeti vardır. Mesela bu tavırda Allah'ın gazabı vardır. Allah'ı ciddi almadığı için. Allah'ın Allah'a secde etmeyi edilmesini ciddi almadığı için. Secde eden kullarını ciddi almadığı için burada Allah'ın gazabı vardır. Bu küçümsedemez. Aynı şekilde mesela orada kim hizmet ederse O da Allah'ın rahmetini kazanır. Niye? Allah'ın kulları rahatça Allah desinler diye, rahatça Allah'a secde etsinler diye, rahatça Rabbinin kelamını dinlesinler diye, öğrensinler diye hizmet ediyor. Rahmeti o kazanıyor. En büyük rahmeti o kazanıyor. Mesela böyle bir durumda biri kapıda dursa, çocuklar oraya ayakkabılarıyla girip çıkmasın diye hizmet etse, en büyük nimeti o kazanıyor. Rahmeti o kazanıyor. Ama bunu ciddiye almayıp, böyle sanki önemsizmiş gibi biri hareket ederse, o da gaza bir hak eder. Söz buraya gelmişken, bayan kardeşlerimiz için başka bir şey daha söyleyeyim. Mesela her perşembe, arabalarda bayan kardeşlerimizi topluyoruz. Toplamadan önce, her birinin kapısına giderken, Önceden haber veriyoruz. Araba geliyor aşağı inin diye. Herkes aslında arabanın saat kaçta geleceğini anlamış. Aşağı yukarı hemen aynı saatlerde geliyor. Araba bir de gidip orada içindekilerle beraber kapıda duruyor. İçindekilerle beraber. 10 dakika, 20 dakika. O da orada yukarıda hazırlanıyor. Oysa ki önceden haber verilmiş. Gelip sizi alacağız. Geliyoruz. Aşağı inin denmiş Şöyle söyleyeyim. Bundan daha büyük bir saygısızlık olmaz. Kime saygısızlık? Arabanın içindeki bekleyenlere karşı saygısızlık. Bunlar Allah'ı zikreden Allah'ın kullarıdır. Allah'ı zikreden. Bir kul Allah diyorsa ondan daha kıymetli, daha değerli, daha şerefli hiç kimse yoktur nerede Allah katında O sevilmeye layıktır. O kıymet değer verilmeye layıktır. Ciddiye alınmaya layıktır. Allah demeye gidiyorsunuz. Birçok kardeşimiz arabada bekliyor. Aşağı ineceksiniz diye. Olmaz. Bu yakış mı? Bu Allah'ın gazabına sebep oldu. Söyledim. Eğer bir şeyi söylüyorsak o çok önemli demektir. Onları ciddiye almamış. Beklesinler işte. Kardeşlerimizi toplam arkadaşlara söylüyoruz. Bundan sonra öyle yok. Bekleme süresi yoktur. Ama buna rağmen sadece beş dakika bekleme süresi olsun. Beş dakika. Bir kapıda beş dakikadan fazla beklemiyorsunuz. Önceden aşağı inmiş olması gerekir. Aşağı inmemişse bir beş dakikadan fazla beklemeyin. O arabanın içindekilerini bekletmeye hakkımız yoktur. Onlara böyle saygısızlık yapmaya hakkımız yoktur. Beş dakikadan fazla beklemiyoruz. Bırakıp yolumuza devam ediyoruz. Bu çok önemli bir mesele. Niye? Biraz daha fazla karınca ne olur? Arabanın içindekiler sıkılır. Gönülleri, o gelecek olan kardeşimize karşı ağırlaşır. Allah'ın gazabı, gönüllerden gelir. 20 tane orada Allah dostu vardır. Hepsinin gönlü sana karşı ağırlaştı. Neymiş sen aşağı onları ciddi almadan ineceksin? Sen Allah'ın gazabına uğradın bile. Zikre neye geliyoruz? Senin işin bitti bir kere. Denen gönlün darma dagan olduğu bile. Niye ben onu toparlamakla uğraşayım? Eğer ciddi oluyorsa zaten vaktini biliyorsun, zamanını biliyorsun. Gelmeden en az 15 dakika önce, 20 dakika önce sana haber veriliyor. Geliyoruz diyor, yoldayız. Aşağı in diye haber veriyor zaten. Onun için kimsenin kimseye sıkıntı verme hakkı yoktur. Bekletme hakkı yoktur. Yani kardeşlerimiz buna dikkat etmelidir. Yani o arabanın içinde kalanlara gönüllerine ağırlık verildiğinde oradan Allah'ın gazabı gelir. Çocukları başka dergaha, başka dergaha bağlı bir Kur'an kursuna göndermek doğru müdür? Doğrudur. Dergahlar hepsi bizimdir, Kur'an kursları hepsi bizimdir. Müminler kardeştir, nerede olursa olsun fark etmez. Bunu öğreteceğiz. Öyle başka dergahtır, başka Kur'an kursudur, başka dergaha bağlıdır, başka cemaate bağlıdır. Yok öyle. Bir tek istisnamız vardır. Bir tek istisna. Nedir o? Birlikten, beraberlikten, kardeşlikten yanayız. Kim biz kardeşiz dediyse, biz kardeşiz. Kim de tefrika yaparsa, bizden başka Müslüman yok derse, bir tek biz doğru yoldayız derse, ondan da uzağız. Onları tanımıyoruz. Böyle olmaz. Müminler kardeştir biri kardeş olmayı kabul ettiyse kardeşiz. Yok biri, bir tek biz Müslümanız, bir tek biz doğru yapıyoruz, bir tek biz haktayız, bir tek biz haklıyız dediyse onu da kesinlikle reddediyoruz, tanımıyoruz. Böyle söyleyenlerin dışında her yere çocuklarımızı gönderebiliriz. Oraya hem sohbetlerine gidebiliriz, zikrine gidebiliriz, davet edebiliriz. Biz biriz. Müminler kardeştir. Kim söyledi? Allah söyledi. Bunun üstüne söz söylenmez. Ayrılık yok. Birlik, beraberlik, kardeşlik vardır. Zebaniler melek midir? Zebaniler melektir. Allah'ın Bu iş için yarattığı meleklerdir. Bununla beraber onlar rahmet nedir bilmezler. Çünkü Allah'ın rahmet ismi, rahim ismi onlarda tecelli etmemiş. Onun için böyle bir şeyi bilmezler. Allah onda o ismiyle tecelli etmemiş de onu bilmiyor, anlamıyor. Allah'ın gani ismini hep beraber anlamaya çalıştık. Kul Allah ile zengindir dedik. Kul ancak Allah ile gani olur. Allah'a iman etmekle, Allah'a abd olmakla gani olur. Allah'ı zikretmekle gani olur. Allah'a secde etmekle gani olur. Elini açıp Gönlünü açıp Allah'a dua etmekle, yalvarmakla, sohbetini Allah'a, Allah ile yapmakla ganiye olur. Bu dünyada insanın kazanabileceği başka hiçbir şey yoktur. Onun kazanabileceği tek bir şey vardır, o da Allah'ın rızasıdır, imamdır, Allah'ın sevgisidir, Allah'ın yakınlığıdır. Bu hakikidir. Bunu kazanırsa hakiki olarak gerçek manada kazanmıştır. Bunun dışında neyi kazanırsa kazansın, her ne onun olursa olsun o ona ait değildir. Sadece ona yük olmuştur. Eğer onun da ebedi hayatını, Allah'ın rızasını, Allah'ın dostluğunu, yakınlığını, cenneti kazanmamışsa. O zaman bize düşen her anda Allah demektir. Allah demek kolay bir şey değil bu yalnız. Allah demek her şey demektir. Bir kul Allah diyorsa feskurunu <gül> eskurku. Beni zikrettin ki ben de sizi zikredeyim dedi. Allah'ı zikretmenin karşılığı Allah'ın gurunu zikretmesidir. Bir kul Allah diyorsa, Allah onu ettiği içindir. Allah onu etmezse Allah ona kulum demezse, o Allah diyemez. Ama tabii, Allah demek vardır, Allah demek vardır yalnız. Resulullah Efendimiz'in Allah demesi vardır. Biraz önce söylediğim, o sahabenin de Allah demesi vardır. İkisi bir olur mu? Bir olmaz. Öyle bir Allah demek lazım ki, kendimizi unutacak kadar, Allah ile oruncaya kadar. Allah bizi zikredinceye kadar, Allah bize kulum deyinceye kadar. Allah bize, kurum senden razı oldum. Kurum seni seviyorum. Kurum sen güzel yaptın deyinceye kadar. Derdimiz bu olmalıdır. Rabbim bir sefer bana kurum desin. Bana senden razı oldum desin. Bana sen güzel yaptın desin. Derdimiz bu olmalıdır. Hayatımızın gayesi bu olmalıdır. Bir kurun derdi bu olursa, Gayesi bu olursa, Allah onu razı etmez mi? Kur, kulluğuyla, arziyetiyle, zayıflığıyla Rabbini kendisinden razı etmeye çalışırsa Allah onu razı etmez mi? O, o haliyle Rabbini sevmeye çalışırsa, Rabbini zikretmeye çalışırsa Allah onu sevmez mi? Allah onun hesabını yapmaz mı? Eğer Allah bizim hesabımızı yapmazsa, bizim adımıza bizim hesabımızı yapmazsa, kurtuluşumuz olmaz. Onun için ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Hiç kimse ameliyle cennete gidemez dedi. Ancak Allah'ın rahmetiyle dedi. Sahabe sordu, ya sen ya Allah, sen de mi Allah'ın rahmetiyle? Buyurdu ki, evet ben de. Ancak Allah'ın rahmetiyle. Allah'ın rahmetini kazanmanın şartları vardır. Öyle kuru kuruya rahmet olmaz. Bir kul Allah'ın rahmetini nasıl hak eder bunu bilmelidir. Bunu anlamaya çalışmalı, gereğini yerine getirmelidir. Allah'ın rahmeti neyle kazanılır? Rahmet ederek. Sen Allah'ın kullarına rahmet edersen, merhamet edersen, mahlukata rahmet eder, merhamet edersen Allah'ın rahmetini hak edersin. Allah'ın rahmetiyle demek bu demektir. Yoksa öyle körü körüne istediğini cennete gönderir demek değildir. İstediğini rahmetinin içine alır demek değildir. Rahmeti hak edeni. Allah'ın rahmetinin içine girmek istiyorsak, Allah rahmetiyle bize muamele etsin istiyorsak, yapmamız gereken şey nedir? Önce kendimize rahmet etmektir. Ailemize rahmet etmektir. Çoluk çocuğumuza rahmet etmektir. Büyüklerimize rahmet etmektir. Muhatap olduğumuz herkese rahmet etmektir. Rahmetle muamele etmektir. Buna hayvanlar da dahildir, ağaçlar da dahildir. Hatta buna taşlar da dahildir. Bütün mahlukat buna dahildir. Taşa taş diye bakmıyoruz. Allah ne buyurdu ayet-i kerimede? İnsanın kalbi katilaçlı, taş gibi. Hatta taştan daha katil. Niye taştan daha katil? Çünkü dedi, öyle taşlar var ki, çatlar, içinden ırmak akar. Irmaklar akar. Taş çatlıyor, içinden ırmak akıyor. Yani taş kendi iradesiyle çatlamazsa, ırmak oradan akmaz. Çatlar dedi taş, içinden su fışkırır dedi. Taş kendisi çatlıyor yalnız. Kim söylüyor? Allah söylüyor. İnsanlara su rahmettir. Su aksın diye, evet, ne yapıyor? kendini feda edip çatlıyor. Öyle taşlar vardır ki dedi, yukarıdan Allah korkusundan aşağı yuvarlanır. Taş Allah korkusunda yukarıdan aşağı yuvarlanıyor. Niye aşağı yuvarlanıyor? Yukarıda durmuş, kendini kötü hissediyor. Tevazu gösterip aşağı iniyor. Benim diyor aşağı inmem lazım. Hem de Allah korkusundan dedi. O zaman her şey diridir. Her şey Allah'a iman etmiş. Her şey Allah'tan haşyet duyuyor, korkuyor. Her şey Allah'ı hamd ile tesbih ediyor. Her şey Allah'ı seviyor, her şey Allah'a aşıktır. Bununla beraber her şey Allah'ı zikrediyor. Her şey zikrediyor ama Allah bizden kendi irademizle Allah'ı zikretmemizi, Allah'ı tesbih etmemizi, Allah'tan haşyet duymamızı istiyor. Evet. Yine ayet-i kerimede Allah buyuruyor, biz bu Kur'an'ı eğer bir dağa indirmiş olsaydık, o dağın Allah'ın haşyetinden, bu vahyin dehşetinden onu paramparça olmuş olarak görürdün dedi. Niye paramparça oluyor? Allah ondan bir şey istiyor. Allah bizzatihi vahyedip ondan bir şey istemiş. Ona dayanamaz. Onun için Allah'ın ayetlerini dinlerken nasıl bir hal almamız gerektiğini bize öğretiyor. Daha indirseydim, daha Allah'ın kaşetinden param parça olurdu dedi. Sende bir kıpırdama var mı diyor. Sen de Allah'ın ayetlerini duyunca en azından bir kıpırdama var mı? Dağ neden ibarettir? Taştan, topraktan. Taş olsa param parça olur. Senin de biraz kapırdığı diyor yani. Evet. Ne buydu? Allah'ı zikir en büyüktür. Sadece dilimizle Rabbimizi zikretmiyoruz. Bu dilin zikri olur dilimize, gönlümüzün de iştirak etmesi lazım. Yani Allah, Allah derken huzurda olduğumuzu, Rabbimizi davet ettiğimizi unutmuyoruz. Bununla beraber gönlümüzde nasıl bir dua varsa, nasıl bir yalvarış, yakarış, istiğfar varsa aynı şekilde o anda Allah derken gönlümüzde de o zikri yapıyoruz. Yani Allah ile konuşuyor, Allah'a istiğfar ediyor, Allah'tan istiyor duanı Yetiyor, yetmiyor. Vücudumuzun her zerresinin Allah'ı zikretmesi lazım. Her zerremizle Allah dememiz lazım. Dilimizle başladığımızda sonra bu gönüle iner, sonra gönülden evet, Allah'ın nuru bütün zerremize tecelli etmelidir. Her zerremiz Allah deyinceye kadar. Yani Allah'ın nuruyla nurlanmak lazım. Allah'ın zihriyle nurlanmak lazım. Böyle yapanlar kazanır. Dünyanın peşinden koşanlar değil. Şeytanın peşinden koşanlar değil. Kendi kendine hayal kuranlar değil. Alimlik taslayanlar değil. Ben biliyorum, ben alimim diyenler değil. Kim kazanıyor? İman edenler, sevenler. Sevdiğini zikredenler. Sevdiğinin rızası peşinde koşanlar. Neyi biliyorsan onunla yap kulluğunu. Allah sana bilmediklerini öğretir. Öyle buyurdu. Kul bildiğiyle amel ederse Allah ona bilmediklerini öğretir. Allah senin eksiğini tamamlar. Onun için hemen yola koyulup hemen Allah deyip yürümen gerekir. Allah hepimizi zatıyla, sıfatlarıyla, isimleriyle gani olanlardan eylesin. Allah bizi kendisiyle zengin etsin. Allah bizi imanla, ibadetle, hikmetle İlim de zengin olan kullarından eylesin. Allah bizi aşkıyla, muhabbetiyle, sevgisiyle zengin etsin.